Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sennatü vesselam ala Rasulillah. 15. dersin ikinci kısmı. Ejiptan sonraki ilk kaide bölümü: Bir el fi'lu imna sulasiyun ve imma ruba'iyun. Fi'il ya sulasiydir veya ruba'iyedir. Yani ya üçlüdür ya dörtlüdür. Fe sulasiyun ma kana fihi selaset ahrufin asliyetin. Sulasi Kendisinde asli üç harf bulunan şeydir. Nahu, dehale, ketebe ve şerbe. Onun örneği, dehale, ketebe ve şerbe. Anlıyorsunuz? Basit. Ve rübâiyyü mâ kâne ahrufin ahrufin asliyetin. Nahu, tercüme, hervele, besmene. Rübâiyyü ise kendisinde asli dört harf bulunan şeydir. Bunların örneği de Allah'dan son gelen üç fiildir. Ve kullun minhumu imma mücerradun ve imma mezidun. Bu ikisinden hepsi yani ya sülasiy veya ve rubayi her ikisi de imma mücerradun ya mücerreddir yani ya sülasiy ve Rubai mücerreddir ve imma mezidun veya sülasiy mezit ve rubayi mezittir. Sayfalarında gördüm üzere. <gülüyor> Kal mücerradu makane cemi u ahrufihi asliyeten. Mücerrret ise harflerin cemisi hepsi asli olan şeydir, asıl olan şeydir yani mücerrret. <gülüyor> Wal-meziduma zide fihi harfun av aktharo ala ahrufihi alsiyeti. Mezide gelince, mezit de kendisinde asli harflere üzere bir veya çok harf ziyade edilen şeydir. Elfi ul-thulathi ul-mucerradullahu sitta Sülasi mücerret fiilin altı babı vardır. Ve hiye, onlar ise şunlardır. Fe ale yef'ulu, fethun dammun, birinci bab, nahvu, ketebe ektubu. İkincisi fe ale yani fethun kesrun, ikinci bab, celese, yeclisi onun örneği. Fe ale yef'alu, üçüncü bab, fethatan, nahvu, zehebe hebu. Dördüncü vab fa ileyif alu, Kesinlikle. yani kesrun fetun dördüncü vab nahwu şerveyş rabu. Beşincisi fa oleyif ulu dammun, beşincisi nahwu kesrayek suru. Ve altıncısı fa ileyif ilu Kesinlikle. kesratan nahwu verise su Temarin, alıştırmalar, meyizeli fiilü sülasiyye min el-kīl el-rubā'iyye Evet, gelen şeyler rubā'î fiilden sülasiy fiili temiz et. Hayır. Hafıza, nāme, terceme, haraca, hervene, bağsara, de'a. Bunlardan sülasileri işaretleyeceksiniz. Geri kalanlar da dolayısıyla rubā'î olmuş olacak. İkinci alıştırma fiil الْفِيلَ الثُلَاث۪يَ الْمُجَرَّدَ مِنَ fiil الثُلَاث۪ي الْمَز۪يدِ فِي مَيْت۪ي Gelen şeylerde Sülasî mezîd fiilden Sülasî mücarrad fiili Temyiz et Hayır Sadeqa, kara'a, feteha, esleme Tekabbele, semiya, istakbele Keva ve gafe, iştera Mesela sadece müjaretleri işaretleyebiliriz veya sadece mezitleri işaretleyebiliriz. Gerek alanında da yazdı. Zaten diğer kısmı aittir. Evet kaydın ikincisi. <türüment> min evvab il fil sülasi il mezidi babu fe ale. Fe ale babu sülasi mezit fiilin bablarındandır. Fe ale. Zi fihi harfun vahirin. Onda bir tek harf ziyadeleşti. Ziyadeleştirildi, artırıldı ve huvel aynul mükerrer. O ise tekrar edilmiş ayındır. Fe ale fe a le idi. Fe ise fe cezimlayin a ledir. Temmelilem silatel atiyeteli babi fe ale. Fe babu için gelen misalleri düşün. Sun mektubun mudariya. Sonra muzariyi yaz. Ve emra, ve maslara, mineral ifaalleti teliha. Bitişikdeki fiillerden muzari, emri ve mastarı yaz. Birinci sütunda mazi fiiller, ikinci sütunda muzari fiiller, üçüncü sütunda emir ve dördüncü sütunda maslar var. Mazi okuyorum, selleme. Muzariysi yüsellimu. Emri sellim, Mastarı teslimun, tevün kalıbından teslimun. Burada görmediğiniz emri vardı. Emrinde şimdi görmüş oldunuz. Yusellimunun muzarat harfi atılınca kalan kısmı sonu edilecek şekilde emridir. Kabbele, yokabbelu, kabil takbilun, sebbeha yusebihu, sebhi tesbihun, sebhi hasme Rabb kelala, yüce olan Rabbinin tesbihiyet ayetinde geldiği gibi. Diğerlerini de Aynı kalıptan. Kebbera, Alleme, Dabdaha, Vezzea, Secele, Henne'e, Semma, Hayya, Rabbah. Evet. Burada birkaç tane dipnot var. Onları okuyalım. Mesela teslimunun sonunda bir tane yıldız işareti var. O yıldızın açıklamasını okuyalım. Mesadirul fi'li thulâfi'il mücerredi semâ'iyyetum. اَمَّا مَسَادُرُ الْاَفْعَالِ الْاُخْرَى فَغَيَاسِيَتُنْ Sülasi mücerred fiilin mastarları semai'dir. Yani işitmeye bağlıdır. İşitilerek ancak öğrenilir. Ama diğer fiillerin mastarlığına gelince ki sülasi mücerredin dışındaki sülasi mezitleri kastedilir. Diğer fiillerin mastarlığına gelince onlar kıyasidir. Yani bir tek babınkini öğrendiniz bir Geri kalanın hepsi aynı şekilde gelir ilkine kıyas edilerek bulunabilir. <Sessizlik> Neen'in mastarı tehniyetine olarak gelmiş ve devamında Semma'nın mastarı tesmiyetine olarak gelmiş. O ikisinin yanında iki tane yıldız var. O iki yıldızın olduğu açıklamayı okuyalım. <Sessizlik> mastarı bâbi fe'ale minel ve nâgısı vel mehmuzillâmi alâ vezni tef'iletin Nâgıs fiilden ve mehmuzullâmi fiilden fe'ale babının masları tef'iletün vezni üzeredir. Diğerleri neydi? Tef'ilun vezni üzeredir. Bunlar tef'iletün vezni üzeredir. Bak yeni bir kıyas e, noktası geldi bizim için. Demek ki mehmuz bir fiil ve nakız fiilse ve tef'il babından gelmişse, fe'ale gelmişse onun masları tef'ilun diye tef'iletün olarak gelecek. Üç yıldızlı bir dipnot var. O da yüsellimun'un yani benden. Ahrufun mudarati minel efalil mukavveneti min erbaat harfin madmumetun. dört harften mükevven oluşmuş fiillerden muzarat harfleri madmumetun. Damlenmiştir. Yani fa alebabı, Faale ef ale babının bâbı, muzarat harfleri muzarat, muzarat harfleri nedir? Diğerleri nasıl? Fet halinde. Arafta Fi dersin sâbıgın en nesmel fâili minel fiili mücerredi alâ vezni fâilin. Geçen bir derste thülâfi mücerred fiilden ismi failin veya fâilin isminin failun vezni üzere olduğunu bildin öğrendin. Vâlemil âne en nesmel fâili minel fiili gayri mücerredi yekûnü bil lafzı bi ibdali harfi mudarati mimen mezmumen ve kesri ma'a qabl akhirih nahwu yuallimu muallimun şimdi bil ki sulasi mujarradin dışındaki fiillerden fail ismi yekun olur lafzı mudarihi muzarisinin lafzı ile olur nasıl olur muzarisin lafzı bi-ibdali harfil mudaraati mimen medmumeten. Muzaraat harfinin dammeli bir mime değiştirilmesiyle olur. Ye kaldırılacak dammeli bir mim getirilecek. Bunu anlatıyor. Ve kesri ma ahrihi ise ahirinin evveli ma en son harfinin bir önceki harfinin kesriyle, kesrasıyla olur. Örnek, yuallimu Alleme, yuallimu. Hmm. Bunun isim, faili nasıl olur? Min muza tarifini yerine getirilecek. Muallimu. Sonunda teminleniyor. İsim edeli ayet ettiği için hmm. Muallimun ve sondan bir önceki harfte muzarî fiil olduğu gibi kesil olacak. Hati, esmal fâilîne minel minel-efa'l-e-atiyeti. Gelen fiillerden fail isimlerini getir. Bu kalıp üzere. Ezzene <gülüyor> yu'ezzinu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müezzinun. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Derse yu dersin, Diğerlerini okuyup geçiyorum Setjeli yu setjili, sabvira yu yuhaddisu haddeye yudakhinu haddeyu, dakhine yu dakhinu. Sebah Evet, dördüncü kaide. Arafte fi dersin sabğın en nesmel mefûli min fi dı sultâhi il müjreddi ala vezn mefûlin. Geçen bir derste. Sülasî mücveret fiilden mefûl isminin mefûlün vezni üzere olduğunu bildin öğrendin. Vâlemil ilâne en nesm el mefûli min el mücerredi غير السلاسي المجرد يكون على vez نسم فاعلِهِ Şimdi bil ki sülasî mücveredin dışındaki, gayrındaki fiillerden mefûl ismi. Ahirinin evvelinin, ma kablinin fethasıyla beraber ismi failinin vezin üzere olur. Nasıl? Nah bu. Yu, yuseccilu. Bunun ismi faili nedir? Museccilun. Ahirinden öncekinin fethasıyla aynı evet. kalıptan. Museccilun. Evet. Bu hangisine geçerli? Sülasi mücerredin dışındaki tüm kalıplar için geçerli. Yani Sülasi mezit rubayiler için. Sülasi mezit Kumaş için, sülası mezit, sudasılar için. Aynı şekilde rubai müzerretler için, rubai mezitler için. Hepsi için geçerli bu kaydı. İsm failli ism ve diğerleri. Biraz sonra gelecek. Kıyası dedik ya, Hı -hı. kıyas. İşte bu. Hati ismail failine min al ifal latiye ti, thumma habil ha ila ismail mafüulina. Gelen fiillerden fail isimlerini getir, sonra onları mef'ul ismine tahvil et, çevir. Birinci sütun mazi fiil, ikinci sütun muzari, üçüncü sütun isim fail, dördüncü sütun, sütun isim mef'ul. Burada da şimdiye kadar gösterdiklerine uygulama imkanı verdi, alıştırma bunu gösteriyor. Maz'i fiil seccele, muzariisi yuseccilü, isim faili müseccilün, isim mef'ulü müseccelün. Manası nedir? Sedcila kaydetti. Kaydedi. Müsedcilu Kaydedi. kaydediyor. Müseccilun. Kaydedi. kaydeden, kayıt yapan. Müseccelun. Kaydedi. kaydedilen, kayıt yapılan. Evet. Ellefe, rattebe, sellaha, allaka, jellede, Levvene. hammede. Beşinci kaydı Arafta. Fi dersin sabığın en nesmi zamanı ve Üstad Kani min alfil tullasi il Ala vezni mef alin ve mef elin. Geçen bir derste tullasi mücerret fiilden türeyen zaman ve mekan isminin mef alun ve mef elun vez olduğunu bildin öğrendim. Valimil anne En Nehuma Üstad Kani min gayr tullasi il Ala vez nismi mef Şimdi bil ki. O ikisi yani isim zaman ve isim mekan neyden? Sulasi mücerredin dışından türetilen o ikisi isim zaman ve mekan. Onun isim mef'ulünün vezni üzeredir. Aynıdır yani. İsim mef'ul gibi gelir. Nahvu yusalli. Bunun ismi zaman ismi faili nedir? Musallin. Musallin. İsmi mef'ulü nedir? Musallen. Elifle gelirse El-Musalla. İsmi zaman, ismi mekanı? Yine aynı. Yine musallen. musallen. İsmi mef'ul kalıbına girer. Ne gibi? Salla, musalli, musallen. Ey mekanus salati. Yani namaz mekan. Namaz kılma yeri. Musalla deriz ya biz de. İşte bu dilimizde. Demek ki sülasi mücerredinkiler bazıları kıyasi çoğunluğu Semayi Ama sülasi mücerredin dışındakilerin tamamı kıyasi. Yani bir tanesini bildiğimiz diğer tümü de aynı kalıptan gelir. İsmi zamanını gördük. Muzari fiilinin muzara tarifi katı kaldırılmış, yerine mim konulmuş, sonunda isme delalet ettiğinden dolayı. Tenimlendiği şekilde deniliyor. İsmi mef'ulü aynı kalıptan ama sondan bir önceki harfin fethasıyla. fethasıyla i̇smi zaman ve ismi mekan da ismi mef'ulün Aynı kalıbından geliyorlar. Altıncı alıştırma, evet. evet. Teammel emsilete li fe ale, fe'ale. ale bâbi için misalleri düşün. Ve ayn fîhel mâdiye vel mudâriâ vel emra, vel mestrâ vesmel fâili vesmel mef'ûlî vesme-i zemânî vel mekani. Ve onlardaki yani fe'ale babı için gelen o misallerdeki maziyi, muzari, emri, masarı isim, faili, isim, mef'ulü ve zaman ve mekan isimlerini tayin et, belirle. 15 tane cümle var. Bunları okuyacağız. Mane alan söyleyeceğiz ve fe'ale babından gelen hangisi ise onun e, mazi, emri, emir, zaman, isim, mekan neyse onu belirleyeceğiz, söyleyeceğiz. Hepsinin üzerine yazabiliriz. 1. cümle. Qabbale tiflü ummuhu. Tifl küçük çocuk annesini öptü cümlesinde. Fe'ale babından hangisi geliyor? Qabbale cinsinedir. nedir? fiil. Evet. İkinci cümle. Ezzin li'z-zuhri fakat hanel hân el Yani öğlen için ezan oku muhakkak ki vakit girdi. Fe'ale babından gelen kelime hangisi? Ezzin. Cinsi nedir? emir. Bir tane daha yapalım. Hâdihil kutubu nit-tevzi'i alel hucaci. Bu kitaplar hacılara dağıtılmak, dağıtım içindir. Tevzi'i, tef'il babından. Ne yani? Sorular ne demişti? Fe'ale babı gelen misalleri düşün. Tamam. Sonra Onlardaki mazi, muzari, emri, maslar, isim, faili, isim, meful, isim, zaman, isim, mekanı ayırt et demişti. Evet, tamam. Fe'ali babından gelen hangisi bu cümlede? Tevzi kelimesi. Peki bu hangi cinsdir? Evet. Lit Tevzi, burada maslar olarak geldi. Tef'il gibi geldi. Tef'il nedir? Maslar değil midir? <gülüyor> Ale mazi, faili muzari, tef'il, Ya indeki suretun mulevvenetun lil kâbetil müşerrafetî. İnde ne kere bir kelimeyle kullanır. Senin var mı? gayr şeyin var mı diye gelir. Evet. kabe i ait rentli bir resmin var mı? cümlesinde e, fâ'ale gelen ne varsa onu belirleyeceğiz ve cinsini beyan edeceğiz. Beşincisi, galete bir ayet. Er-Rahmân öğretti Kur'an. Halakal insân, allemahul Rahman suresinden İlk dört ayetmiş. Rahman Kur'anı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti. Altıncısı zareni sadiqi ve rahab Arkadaşım beni ziyaret etti, ben onu merhabaladım. Yani ona merhaba dedim. 7. cümle El yevme nahtimu ala effahihim ve tükellimuna eydihim Bugün onların ağızlarını mühürleriz, hıtamlarız, mühürleriz ve bizimle onların elleri konuşur. 8. cümle Vulidetli bintun Benim bir kızım doğduğu Ve semmeytuha Meryem'e Ve onu Meryem diye isimlendirdim. Men ellezî ellefe'l-Muvatta'. Muvatta'yı telif eden kimdir? Muvatta' nedir Muvatta'? Muvatta' hadis kitabı. Hadis kitabı, Hı. güzel. O'z-zelen ictimâ'u ila ezelin gayru müsemmen. İctima', yani toplantı, gayru olan, yani belirsiz bir vakte kadar tehir edildi. Uccile. Te'ecil edildi, te'ir edildi. Ertelendi yani. On birinci cümle. Güzel bir cümle kurmuş. Cümleler zinciri kurmuş daha doğrusu. Sigara içiyor musun? La. Ve hel. Yudahhinu racülün Hayır. Ve akil, akıllı bir adam sigara içer mi? İnnet tedhine sebebu emradin hatiratin kes seretani. Neuzubillah. Muhakkak istigara, tedihin, kesteretani, kanser gibi mühim hastalıkların sebebidir. Hatır, hatır var ya bizim onun gibi. Hatır ne demek? Mühim, değer verilen, önem verilen demek. Onun gibi. 12. 12. cümle Belagani enneke uyyinte sefiran fe cittu tehniyeti. Bana bir sefir, yani elçi olarak tayin olunduğun, atandığın ulaştı. Yani o öyle bir haber bana geldi. Ee, tebrike geldim. Bir tehniyeti. Ühenni uke diyordu ya parçada onun masları. Tebrike geldim. Kutlamaya geldim. Peki 13. eyne musallaye. Benim musallam, namaz kılma yerim neresi? 14. Eğlencesi bil camiyetin İslamiyeti, bil medinetil Münevverati. Ben Medine Münevverede, Camiyet İslamiyede okuyorum. Ve 15 cümle. Hada deva un mukavin. Bu e, kuvvetlendirici, güçlendirici bir ilaçtır. Lin nazar, nazar için o zaman. Göz için, nazar için. Bu kuvvetlendirici bir ilaçtır. Yedinci madde ki o da kaydedir Min evzani cem'it teksiri fealetün. Fealetün kalıbı cem'it teksirin vezinlerindendir. Nahvu talibundan talebetun. Hati cem'al esmalatiyeti ala hazel vezni. Gelen isimlerin cemisini bu vezin üzere getir. yani فَأَلَتُنْ <fâletun> Vezin üzere getir. kafirun fâsıkun, facirun. Sekizinci madde, min اَوْزَانِ cemit الْتَكْسِيرِ فَأَلُنْ فَأَلُنْ vezin de cem'i teksirin vezinlerindendir. Nuh bu nushatunun cemisi, nusakun olduğu gibi. هَاتِي جَمْعَ الْاَسْمَالَاتِيَةِ ala هَذَا الْوَزْنِ Gelen isimlerin cemisini bu vezin üzere getir. Sûretun, Sûretun, Gürfetün Ümmetün Dokuzuncu madde Şerhun Masdarı şeraha yeşrahu Şerhun kelimesi Şeraha yeşrahun'un masdarıdır Ve, Ve o ala fa vezni faalin Ve o faalün vezni Üzeredir hati Mesadiral ef'al latiyeti Ala vezni faalin Evet gelen Fiillerin masdarlarını Faalün vezni üzere getir şerhun gibi. El madi birinci sütun, el mudari u üçün, ikinci sütun, el mastarı üçüncü sütun. Derese yedrusu, dersun. Darabe, yedribu, darbun. Gibi diğerlerini siz yapıyorsunuz. Katale, yaqtulu, melee, yemleu, feteha, eftahu, emra, ye'muru neha, yahna, sabara, yasbiru. 10. madde غیابون mastarı غاب یغیب ve o ala vezni, mes -al ali alâ vezni fi alin غیابون kelimesi غاب ve یغیب'un mastarıdır ve o fi'alun vezni üzeredir. Hati mesadiral ef'al latiyet ala vezni fi'alın. Gelen fiillerin mastarlarını fi'alun vezni üzere getir. 1. sütun gene mazî, 2. sütun muzâri, 3. sütun mastar. قَامَ یَقُومُ Kıyam. Kıyamun. Abe be ye bu i yabun yabun Evet. Ve diğerlerinde siz yapıyorsanız. k ye k su same i sum u ye şefa yeş 11 On birinci madde. macem cem u dukturin cemisi nedir? On ikinci son madde. ed khil ye cümletin. Yebdu'yu bir cümle içerisinde girdir. Enlerle birlikte olacak. Hani bir kalıptır bu demiştik ya. Görüşünde olma, görünüşe göre demek. O şekilde bir cümle oluşturacaksınız.